Emrini yerine getir. Bitti o kadar. Allah alnımızı secde-i rahmandan ayırmasın. Bu bir şükür borcumuzdur, kulluk borcumuzdur. Allah'a olan, emirlerine olan dinin emirlerine olan sayrımızı, hürmetimizi bir ifadedir. Bizim insan olduğumuzu göstermek içindir, Müslüman olduğumuzu ispatıdır. Vaizlik bir irşat görevidir. Allah ve Resulü'nün dergelen İslami bilgileri Müslüman halka anlatmaktır. Ya hocam diyor, kılıyoruz kılıyoruz ama diyor, vallahi diyor, ben kendi namazımı diyor. selam verdikten sonra, ya ben ne yaptım, namaz mı kıldım, falan. İş hayatının içinde gezip dolaşıyoruz, diyor. Nereye senet ödenecek, yarın nereye seyahat edilecek, hangi toplantıya gidilecek? Şey iş programı, yani günlük hayatın programlarını ne yapıyoruz, falan, diyor. Ben de dedim ki, bir talebe var, devamını hiç aksatmamıştır. Her gün saatinde sınıfa giriyor, okula giriyor, zil çalınca sınıfa giriyor. Hiçbir dersini aksatmamış. Dedim onu devamsızlıktan sınıfta koyabilir misin? Koyamam dedim. İşte dedim biz de devamdan sınıfta kalmayacağız. Devamsızlıktan sınıfta kalmayacağız. İşin kalitesi başkadır, emri yerine getirmek başkadır. namazlarımızdaki bu kusurlar eksiklikler var ya dedi. İşte onları telafi edecek dedi o zekattır. Güzel söz söylemek de sadakadır. Hatta selam vermek diyor. Güler yüzle selam vermek sadaka vermek diyor. Ha, efendim ben zengin değilim fakirim. E, güler yüzle ol, tatlı dilli ol, efendi ol, kibar ol. O da o da sevaptır. Bir Müslümanın bir Müslümana Allah için selam vermesi zaten Allah'ın selamıdır yani. Selamünaleyküm Allah'ın ismidir selam. Verdiğin zaman aynen sadaka vermiş gibi sevap kazanırsın. kendi bilgisini, kendisini ispat etmekle görevli değildir. Ele aldığı konuyu Allah adına düzgün ifade etmesi gerekir. İlhassa dini anlatırken kendi maksadını değil de ilahi maksadı gözeteceksin. Bu emirden Allah'ın muradı nedir? Muradı ilahi nedir? Maksadı ilahi nedir? Onu ispat etmeye çalışacaksın. Hazreti Mevla'na diyor ki İrşad Allah'ın işidir Peygamber gönderen Kitap gönderen Allah'tır Bir vaiz Eğer bir mürşid da soyunuyorsa Bu Allah'a vekalet ediyor demektir O kadar ağır Ve büyük bir sorumluluk yükleniyor demektir. Bunun için de diyor Malını, canını, tenini Allah yoluna vakfetmeden Sen gerçekten mürşit olamazsın bir vaiz için örnek Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz ümmetinin en fakiri gibi yaşadı bu züht halidir işte Motkomer-i Vat denilen bir adam var diyor ki hiç Kur'an gelmeseydi Muhammed'e ümmetinin en fakiri gibi yaşamayı tercih edin Allah yücedir değerlidir çok büyük kıymet sahibidir hakim hikmet sahibidir işte Allah'ın yarattığı, yaptığı her şeyde bir hikmet vardır. Altında mutlaka bir murad-ı ilahi, bir maksat vardır. İlahi bir maksat. Vaiz kendine konuşmalı. Halka değil, kendine konuşmalı. Misal verecekse kendinden vermeli. Ya yakınlarından vermeli. Kimseyi bir defa rencide etmemelidir. Bağış evet. Bir mesela bir lokantaya gidiyorsun. Adam öyle canla başla hizmet ediyor ki güler yüzlü, temiz, titiz. Falan. Masanın başında şey nöbet durur gibi böyle dikkat ediyor. Sonra iş bitiyor. Hesabı istiyorsun. Afiyet olsun. Geliyor hesap. İçinden diyorsun ya şu adam o kadar güzel hizmet etti ki ben buna işte 20 lira bir bahşiş vermek istiyordum ama çıkarıp 50 lira veriyorsun oldu mu? İşte cennet de onun gibidir işte, işte o bahşiştir sen burada vazifeni hakkıyla yap aşkıyla şevkıyla Allah'ın emirlerini yerine getir merak etme Allah sana boşluk kalmaz ve senin yaptıklarını takdirden de aciz değildir o, o, nankörlük yapmaz Allah sahidir, cömerttir cömertlerin cömertidir sen 10 lira verecekken 50 lira bağış vermeyi düşünüyorsan Allah da sana orada cennetin adın cennetini verecekken firdevs cennetini verir ta peygamberin yanında. Bütün cömertler cennete girecektir. Korkmayın. mevlana ile ilgili ne buldursan okuyordun. Hazreti Mevlana'yı işte bir büyük İslam mutasavvıfı olarak her zaman hayran oldum. seveni oldum. Bir rüyamda Hazreti Mevlana'yı gördüm. Sen bize emanet edin, gel bakalım. Ben gördüğüm bir rüya üzeri. Yani önce rüyayı gördüm, yaşadım. Sonra gerçekmiş Bu böyle. Yani Şöyle der, değil, bir, bir mecburiyettir yani benim, Mevleviliğe girmek Mevleviler arasında dede deniyor. Hı. Ama ben dedeliği hiç kullanmadım. Ahin idare etmedim. Emine hocam mutlu isimli birisini çok mutsuz olduğunu gördüm. Kendisi de bunu zaten durdu durdu dedi ki ya ben çok mutsuzum dedi. Hı hı. Nasıl bu böyle tam tersi? Tam sonradan mutelciliye dönecek ter, mutsuzluk mu da ters. De evet. ters tecelli de ödedebilir. Başka kendinde eğitiminden veya hatta işte genetinden gelen bir takım olaylar da var. Yani isminde her hep. Her şeyi isme bağlamak da yanlış, yani onu da düzeltelim. Bu bir sadece tesirlerden bir tanesidir. Mesnevi dersine 20 seneden fazla oldu biz. Fakültede başladık. Biz 5-6 sene fakültede verdik. Yani 1995'lerde falan başladık. Bizim Mesnevi dersi okuttuğumuzu öğrenince başka yerlerden de talep geldi. Peki diyorum hiç hayır olmaz falan diye bir şey söylemiyorum yani bu da Abdülaziz Efendinin şeyiymiş hocaya demiş ki bize gelen her teklif eğer hayırlı bir teklifse ve yapabileceğimiz bir şeyse onu biz Allah'tan geliyor kabul ederiz demiş. Doğumara bedan şehbar niist, bakiriman karha düşvar niist. Huzura varmak için bende takat yok deme. Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. İşte şeyden kaza ve kader meselesini anlatıyordu Hazreti Mevla'na. Orada bir misal veriyor. Hazreti Mevla'na arifleri hüdhüde, cahilleri de kargaya benzetiyor. Cahillerin iddiası her zaman zaten. Ya bu fabül tekniğiyle hayvanları konuşturarak... İnsan karakterlerini konuşturuyor Hazreti Mevla'na burada. Allah bize bunları hakkıyla anlamayı, yaşamayı nasip eylesin. Buyur. Eyvallah. Allah Allah, vakti şerifler hayır ola. Hayırlar feth ola. Amin. Şerler def ola. Ya azımız makbul ola. Demi Hazreti Mevla'na sırrı Cenab-ı şems Tebrizi, Kerem-i i̇mam Ali, şefaati muhammed Muhammed-i lil alemin, Hu diyelim, Hu! <gülüyor> Eyvallah Hu! İnsanları sevecek. Vaizli, vazifesi budur. Sevmediğin insanı kazanamazsın. Evvela sevgi göstereceksin, sevgiyle yaklaşacaksın. Onun halini anlamaya çalışacaksın. Derdine derman olmaya, hiç olmasa teselli olmaya çalışacaksın ki o senin sözlerinden yahut davranışlarından istifade et. Sevginin olmadığı yerden her şey birbirine düşman görünür diyor. Allah rahmet eylesin, öğretin, topçun. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil بسم الله الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس بله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر Demirgan'ı çok severim. E dünya varmış diyorsun tabii. Biraz hava alıyorsun, nefes. O apartman şeylerin, taş yeri, beton yeri, apartmanların arasında kurtulup böyle biraz açık havaya gitmek. Tabiatla baş başa olmak Allah'ın, tabiat zaten Allah'ın güler yüzü bir yer. Tabi yüz yüze gelmek, Allah'la yüz yüze gelmek. Gün içerisinde eğer bir yere konferansa gideceksen onun hazırlığını yaparım. Belli saatte zaten oraya gider. Eğer meslevi okutacaksan, nerede kaldıysak, hangi bölümde nerede kaldıysa onu şöyle bir göz gezdiririm. En büyük Allah, büyüklerin güvü, yüceler yücesi Allah. Kullarının kendisine yalvarmasını, yakarmasını ister. Cenab-ı Hak ve Allah'la iş görmek de zor değildir. Yani Allah'a dileklerimizi, dualarımızı, ibadetlerimizi arz etmek. Yani Cenab-ı Hakk'ın kapısı günde bize beş vakit açık resmen. 24 saat. Ne diyor o şeyler var şimdi. Kart veriyor ya bankalar. 7 çarpı 24. Yani haftanın 7 günü 24 saat sürekli Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı açık. Allah kullarını iddialarından imtihan eder. Kınayanın başına tıkmaktandırlar. Bir insandır, Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz, bir insan bir başkasını kınar, ayıplar, kötüler. Ve o onun başına gelmeden, aynı şeyi yaşamadan Allah onun canını almaz. Ve mââ bitum min ni'metin fe min Allah. Size gelen bütün nimetler Allah'tan gelir. İyi bir ailenin evladı olmak, iyi bir eğitim görmek, iyi başarılı bir iş adamı olmak, hepsi Allah'ın verdiği imkanlar, Allah'ın verdiği fırsatlar ve Allah'ın tahtiriyle Hatalar bizim, güzellikler Allah'ın. Müslüman böyle inanır, böyle hareket eder. Bir tek kendimizden bileceğimiz bir tek şeyimiz var, günahlarımız. Ya Rabbi günahı biz işledik. Sen bize affet. <gülüyor> da her pazartesi günü öğleyin saat işte birle üç arası bazen üç buçuk arası iş adamları dostlar arkadaşlarla beraber bir dini sohbet programımız var. O pazartesi günleri ortaya Bizim dinimizde bizi kendimize getiren şeyler geçiren şeylerden daha fazla bakıyoruz. Allah Allah. Kendimize getiren şeyler. Bizi kendimizden getiren şeyler. İsterse dini şekilde vecd dahi olsa pek makbul bir şey değildir tarikaya. Cüneyt öyle diyor. Aklın vecd içinde erimesinden vecdin aklı içinde erimesi daha makbul. Evet. Bu Evliyaullah'ın böyle bu vecd halinde evet. kendinden geçerek söyledikleri sözlere şatiyat Şathiyat. dedi. Onların hiçbir değeri yoktur. Neyse şimdi onu sonra biz o sohbeti devam ettiririz. Ben şimdi bize bir şeyler oku da iç içtahımız açılsın. <gülüyor> yani. Doğru. Evet. Zihnimiz açılsın. Sanma ki cefasızım Nasırın Allah ve fethün İşte emekli olduktan sonra da yine boş bırakmadılar. Dersimiz Kur'an-ı Kerim ve auzu Besmele Bu auzu kelimesinin bir hasa uyuşuk çektireceksiniz Bir kısmı öyle çekiyor. Bu şimdi ne minnidir, ne manidir, ne şartıdır, ne türküdür, hiçbir şey de ne de Kur'an'dır. Hazreti Mevlana diyor ki, şeytan tanrı çiftliğini bekleyen köpektir. Bir insan Allah'a yaklaşmak için ibadet etmek isteyince şeytan onu engellemeye çalışır. Biz de ne yapacağız? Sahibine sesleneceğiz. Mesela bir yere giriyorsun, şeytan sana, köpek sana havlıyor. Ne yaparsın? Ev sahibine seslenirsin. Dersin ki ya şuna bir hoş değil de geliyoruz işte bize yol versin. Şimdi onun için <gülüyor> Eûz'u biraz sert çekilmesi lazım ve kısa çekilmesi lazım. Şeykana hoş tel gibi. Şimdi o zaman <gülüyor> Eûz'u <euzuyu> nasıl okuyacağız? Eûzü billahi minneşşeytanirracim Ha şimdi Eûzü billahi minneşşeytanirracim Ne oluyor ya? Şeytana iltifat mı ediyorsun? Niye bu uzatıyorsun bu kadar? Nereden geldi bu? E bir de kolonya ikram bir de çiçek ver. Biraz komedi gibi anlatıyorum ama aklınızda kalsın diye. Tekme vurur gibi. Hoş! Falan böyle. O kadar. Ha, gülüyorsunuz ben de sizi güldürmek için. Ben işte böyle ders anlatıldım. Gülerek aşkla, ile şevk ile ders ölünceye kadar unutulmaz. Bu dersi herhalde unutmayacaksınız. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sahaflar, Beyazıt Camii, etrafı Beyazıt Meydanı bizim en çok ikamet ettiğimiz, dönüp dolaştığımız yerlerdir. Oralara gittiğim zaman böyle bir nostaljik ihtiyacını karşılaymış oluyor. Duygularımız tazeleniyor. Selamun Aleyküm. Hoş, hoş bulduk. Merhaba. Bu takke şeklinde, bu başında şey işte bunlar halveti tacı. Bu mesele şey kıyafetidir hocanın. Dergah kıyafetidir. Oh, bu da öyle şey haydariye falan var üstünde. Bunlar Peki dergahta çekilmiş şunlardı. Hocam, hocam. Yani. bir kitabınızı imzalarsın. Ha, bunları imzalayalım. Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler, hayırlı kazançlar. Cüneyt Bey'e selamlar. Sağolun. olduktan sonra biz buraya torun sevdasına gel. Evin bütün ihtiyaçlarını ya hanımla beraber gideriz, alışveriş yaparız, ciddi kendi mesela elbise, pumaş vesaire yapıp da işte büyük eve ait şeyler aldığımız zaman onu müşterek alırız. o seçer, beğenir ama. Günlük mesela ekmek alınacak, baydanız et falan, kasaptan, işte, bakkaldan, şunlar bunlar alınacak. Yani bütün o ufak tefek alışverişlerin hepsini ben yaparım. Evet, Şükran Hanım izin veriyorsanız efendim, şerefler, bu şerefler. Medine dönüşü, ya, ömre dönüşü yazdığınız bu şiiri okumak istiyorum. Çok sevinirim. Bu sekiz kıtalık bir şiir ama ben sadece iki tanesini okuyacağım, iki kıta. Çok teşekkür ederim. Evet. Gül şehri nur içinde, gök yansımış. Gül şehri nur içinde, gönlüm bunu seyreder sonsuz huzur içinde. Ruhumla kokladığım güllere selam olsun. Damla damla eriyor, leyli kusur içinde. Komşuluk ve arkadaşlık maalesef artık büyük şehirlerde eski canlılığını koruyamıyor. Şimdi bu yeni modern sitelerde, maalesef herkes kendi işiyle meşgul. Mesela adam sabah köründe gidiyor, işinden dönüyor saat 9'da. Ancak yemek yiyip biraz televizyon seyredecek şey var. Ayrıca bu televizyonların bu kadar yaygın hale gelmesi de komşulukları bitirmiştir yani, yok etmiştir. Bizim insanlığımız gerçekten komşuluğu seven, muhabbeti, sohbeti seven. Fakat şehirde şehir hayatımına fazla izin vermiyor. Fırsat bulduğum zaman güne mümkün mertebe geç başlarım çünkü geç yatar. saat üç iki buçuk da o zaman zaten benim bütün çalışma hayatım saat on birden sonra başlar yani haberler bitmeli televizyonlar ilişkim kalmamalı güzel bir program varsa o da bitmeli işte on bir buçuk on ikiye doğru çalışmaya başlarım. E tabi tabii 11'den sonra çalışmaya başladığım zamanda işte saat 3 4 bazen namaza kadar çalışırım. Namazdan sonra buluyorum. Bilgisayarın başında notlar hazır zaten. Şimdi üst dört tane kitabın notu hazır. Sadece temize çekmek yer. İşte Nurettin Topçu'yu yazıyorum şimdi. Daha arkasından da şeyler var. Kur'an'daki Tercüme yaptığım amme cüzünden manzum tercümeler var. İlk kitabım Devleti Kur'an İrade olarak çıkardı. Belkin Güvercinlerini yazdım. Şimdi Aşkı Meşk Etmek diye bir kitap o da talep üzerine oldu. Bu tasavvuf dediler terimleri, tasavvuf meselesi. Çok ilgi çekiyor şimdi gençler ihtiyaç var buna. Muhammed Hamdi Yazır, Elmalılı hocayı. işte Sıradan bir alim gibi falan görüyordum. Fakat tabi yazdığı eseri okuyup içine girdiği zaman gerçekten son devrin en büyüklerindendir yani. Çok dirayet sahibi. Hem rivayete değer vermiş, hem ehli sünnet görüşünü ısrarla bulamış, koymuş, hem de yeri geldiği zaman da kendi görüşünü koymuş ve müdafaa etmiş. ve yenehon alel münker ve yukimuna's dedik namazsız müslümanlıkta hayır yok namazsız müslümanlık olmaz seven sevdiğinin emrini yerine getirir bütün